Herkesin güneşi battı ve gitti. Bizim güneşimizse batmayacak. Sevgili dinleyiciler burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere refer insanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Seyyid Afulkadir Geydani Hazretleri. Sahibi Enver Ören. Yapım sorumlusu Rabi Karadayı. Senaryo Mehmet Mert. Seslendirme Yönetmeni Tuncay Halıcoğlu. Peygamber Efendimizin vefatından bu yana tam 447 sene geçmişti. Devin alim ve evliyaları mübarek bir zatın geleceğinden söz ediyorlardı. Geldi gelecek derken İran'ın Geylan şehrinde yaşayan ve evladı resul olan Ebu Salih bin Abdullah peygamber Efendimizi rüyasında görür. Ya Ebu Salih Allahu Teala sana çok kamil bir erkek evladı ihsan etti. O benim evladımdan ve soyumdandır. Onun derecesi ve şanı başkalarından çok üstün ve yüksek olacaktır. Bu üverak geleceği beklenen bu zatı bizzat Resuller Resulü haber veriyordu. Bu sırada Ebu Salih 60 yaşında amine kül hayr ummanıyla çağrılan hanımı Fatıma Hatun aynı yaşlardaydı. ...bu yaşlardaki anne ve babadan bir çocuğun olması... ...açık bir keranetten başka bir şey değildi. Seyyid Abdulkadir-i Geydani Hazretleri... ...dünyaya hem seyyi ...ve hem de Şerif olarak teşrif etti. Zira soyu... ...ana tarafından Hazreti Hüseyin Efendimize... ...baba tarafından Hazreti Hasan Efendimize dayanıyordu. Hem annesi... ...ve hem de babası... Evliya'ydılar. Seyit Abdülkadir'in Ceydani Hazretleri'nin doğumundan sonraki hallerini... ...annesi ümmül hayrolan Fatıma binti Abdullah şöyle anlatır. Oğlum Abdülkadir doğduğunda Ramazanlı Şerif henüz yeni başlamıştı. İmsak vaktinden güneş batıncaya kadar hiç süt emmedi. Öyle ki bu hal Ramazan boyunca devam etti. Anladım ki Ramazan-ı Şerif'e hürmet ediyor, oruç tutuyordu. İkinci seneydi. Ramazan-ı Şerif'in yaklaştığı Şaban ayının son günleri, hava çok bulutlu geçtiğinden ayı takip etmek mümkün olmamıştı. Bu sebeple Ramazan-ı Şerif'in hangi gün başladığı hususunda ihtilaf olmuştu. Oğlum Atul Kadir'in durumunu bilenler gelip bana sordular. O günü imsat vaktinden beri süt emmediğini söyledim. Herkes Ramazan-ı Şerif'in başladığına kanaat getirerek ayrıldı. O daha küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, babasından ilim tahsiline başlamıştı. Ancak 18 yaşlarına geldiği sırada babası vefat etti. Bundan böyle evin geçim işlerini kendisinin yürütmesi icra ettiğinden ilim tahsili yarım kalır. Bir bahar sabahıydı. Seyyid Abdülkadir hazretleri öküzleri alarak ilk defa çift sürmek üzere tavlaya gitmişti. Biraz otlattı sonra çift sürecekti. Ancak beklenmeyen bir şey oldu. Hey Abdülkadir ha? Aman Allah'ım Bu ses Ey Abdülkadir Sen bunun için mi yaratıldın? Ha? Konuşan öküz Öküz konuştu Sen bunun için yaratılmadın Bununla emrolunmadın ha? Ben bunun için yaratılmadım Evet Çift sürmek için yaratılmadım Eve gitmeliyim Hemen eve gitmeliyim Sinlenin biraz, sonra devam edelim. Allahu <gülüyor> Melebeey. Allahu Melebeey. Melebeey leke. duyuyorum? Uzaklarda geliyor. Elhamdülillah. Len neyamete? uzakları, ne şey görüyorum. Aman Allah'ım. Kocalar. Kayboldular. Hepsi kayboldular. Olanları anneme anlatmalıyım. Şöyle otur da anlat neler oldu. Acayip şeyler duydum anneciğim. Acayip şeyler gördüm. Otur hele. anacanın yanına otur da anlat her şeyi. İlte meraklandım. İşte böyle anne. Sesler hala kulaklarımda. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Emret Allahım, Emret Allahım diyorlardı. Bana da anne. Bana da Rabbim ilim öğrenmemi emrediyor. Gitmeliyim. Ne var alacak anne? Ne var üzülecek şimdi? Öyle sanıyorum ki... ...beklediğimiz ayrılık vakti geldi artık. Anne... ...biliyordun demek. Artık bundan böyle doya doya görüşmemiz... ...inşallah ahirete kaldı. Babanın senin için vasiyet ederek... ...bıraktığı kırk altını verme zamanı geldi. Babam bana kırk altın mı bıraktı? Evet. Zamanı gelince verirsin demişti. Demek ki vakti geldi. Bağdat'a bir ticaret kervanının gideceğini duymuştum. Onunla yola çıkarsın. Annem. Canım annem. Benim için dua et ve hakkını helal eyle. Elbette yavrum. Ancak senden mühim bir isteğim olacak. Evet anneciğim. Nasıl olursan o, ol, Ne yaparsan yap. Sakın doğruluktan ayrılma. Yalan söyleme. Yeminim olsun anne. Sana ihanet etmeyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Hadi... ...şimdi yol hazırlıklarına başlayalım öyleyse. Ağam... ...böyle gidersek iki güne varmaz... ...Vadatta oluruz. İnşallah. Endişeli durursun ağam. Oldu mu olası bu vadiye girince tedirgin olurum. Bir parası... ...işte iyi ne oldu? Bu bir işaret. Ne ağam? Evet... Belki de saldırmak üzerelerim. olmalı. Hapturlar korkuyor. <gülüyor> hey, bu da. Ya tatlıyım. Hey, Öyle bakalım, 46 altının var ha? E, e, e, Kütüm yok ama 46 altının var. 46 altın, ha? Hı hı. Sen alay mı ediyorsun benimle çocuk? Ah. Hey, ayanmayın! Bu çocuğun 46'ını varmış. Hadi dedim, hadi çocuklar, koplanın. Öder. <gülüyor> <gülüyor> hey Reis, ne var domar? Kervanda bir çocuk var. Ee, ne olmuş çocuk var altının var diyor. Kırk altın. Çabuk al getir buraya. Ne duruyorsun? İşte reis getirdim. Böyle bakalım çocuk. Neyin var? Kırk altının var efendim. <gülüyor> hani nerede? Burada koltumun altında dikili. İşte. <gülüyor> Bu çocuk deli. Aklından zoru var. <gülüyor> 37. Kırk tam tamına 46. Ve çocuk niçin haber verdi? Allah Allah. Allah Allah. <gülüyor> Deliliği bu kadar olur. Söylemesen kimse bakmazdı sana. Kim dedi söyle diye? Annem. Ha? Annen mi? Evet. Sen neler diyorsun çocuk? Anneme yalan söylemeyeceğime dair söz vermiştim. Annene söz verdin ha? Yalan söylemeyeceğine dair söz verdin. Evet. Kırk altın için anneme verdiğim sözden dönmem. Anneme ihanet edemem. <gülüyor> Reis'in pengi <gülüyor> değişti. Ne oldu buna? <gülüyor> şey reis. Ne oluyor sana? <gülüyor> <Gülüşmeler> Olsun, Allah Allah. Olacak şey değil. Bu yaştaki bir çocuk... ...annesine verdiği sözde sebat ediyor. Kimsiz <Gülüşmeler> kaybetmesine karşılık verdiği sözde duruyor. <Gülüşmeler> annesine ihanet etmekten korkuyor. Ya ben? Ya siz? <Gülüşmeler> Neyse çıldırdın mı sen? <Gülüşmeler> ben ne yaptım? Kulluğumu bilmedim. Rabbime ihanet <gülüyor> Yalan söyleme. Söyledim. Namaz kıl. Kılmadım. Oruç tut. Tutmadım. Hep ihanet ettim. Hep isyan ettim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bu nur yüzlü gencin huzurunda Allah'a söz veriyorum. Eşkıyalığa, yol kesiciliğe tövbe ettim. Tövbe ettim. Gelin siz de tövbe edin. Bu son reisliğimi kabul edin. O halde verin. Aldığınız malları geri verin. Hepsini geri verin. Veririz veririz, veririz, veririz, veririz, veririz. Aldığımız malları geri veririz. Domar! Gel sen de Müslüman ol. Hayır. Devlet senin ki delilik. Yeni uyanmış gibiyim Domar. Halka zulmetmek... ...kul hakkına girmek... ...Müslüman olana da olmayana da iyilik getirmez. Ben... ...ben tek başıma da yaparım. Göreceksiniz yaparım. Hadi. Hadi Domar söz dinle. Paranıza katılmakla hata ettim. Para dedim, eşkıya dedim... Müslüman olmanızı hesaba katmadım. Oh kafam oh kafam. Damar dur. Damar dur gitme. Hayır, yaklaşma. Yaklaşma Zerbe Reis. Hayır Damar. Bu yaptığın doğru değil. Akılıcı yerine koş. Koymayacağım. Yaklaşma. Ha! Sen istedin Damar. Beni mecbur bıraktın. Yoruladın. <Gülüyor> <Gülüyor> Reis... ...bu aptalca hareketini unutmayacağım... ...bütün Müslümanları... ...can düşmanım bileceğim... ...bunu yaptığınızda sizi pişman edeceğim... Ey Abdülkadir... ...işte Bağdat'a geldik sayılır... ...nerede kalacaksın? Hele varalım da elbet bir sahip çıkar... Allah Allah. Birdenbire her yanı yağmur bulutları sardı. Yağmur yağmur! Yağmur yağmur! Yağmur savrulanmanızı! Ya. Rahmet yağmur! Ya. Rahmet yağmur yağmur, yağmur yağmur yağmur yağmur! Bir de kadar git. Onun ilk hocası olan... ...Hammat bin Meslim... ...maneli bir işaretle... Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin... Bağdat'a gelmek üzere olduğunu anlayarak karşılamaya çıkar ve onu talebeliğe kabul eder. Böylece Bağdat'ta devrin birçok fıkıh, tesir ve tasavvuf adimlerinden öğrendiği ilimleri kendinde bulunan ilahi cevherle birleştirerek manevi makamlarda hızla yükselmeye başladı. Ve nihayet uzun bir zaman sonra ...hocalarından Ebu Said-i Muharremi hazretleri... ...ona icazet vererek... ...kendi yerine müderris olarak tayin eder. Artık bundan böyle... ...hem talebe yetiştirecek... ...ve hem de halka... ...vaaz-ı nasihatler edecektir. Ya domar? Geçen zaman içinde... ...yeni bir harami kefesi kurmuştu. Yalnız Müslümanlara saldırıyor... ...onları talan ediyordu. Evlenmiş... ...bir Beko'cu olmuştur. Gel gel oğlum. Baba. Benim biricik oraya. Her bakımdan daha iyi yetişmedi. Yakınıma geldiler. Daha geldi daha. Geldim baba. Seni buraya çağırmamın sebebi... ...bundan böyle Rahip Gartya'dan ders alman içindir Ama baba. Gel, şimdi ona gidiyoruz. Ününü her yerde duydum rahip kartıya. Oğlumun yetişmesinde sana güveniyorum. Sen hiç merak etme. Bir yandan köylüsü, şehirlisi, yaşlısı genci... ...akın akın Abdülkadir'i Geyla Nazletleri'nin sohbetine koşuyor. Yanık tutuşan ruhlar bu feyiz pınarının serinliklerinde sükunete kavuşuyordu. Ey kardeşlerim, sizlere Allahü Teala'dan korkmayı, Ona itaati, cömertliği, güler yüzlülüğü, eziyet etmemeyi, küçüklere ve büyüklere nasihat etmeyi, başkalarından gelen sıkıntılara katlanmayı tavsiye ederim. Ancak bu sohbetler çok uzun sürmedi. Bir gün. soranları duydun mu? Ne olmuş? Seyit Abdülkadir Geydani Hazretleri ortadan kaybolmuş. Ne diyorsun? Ya, nereye gittiğini, niçin gittiğini bilen yok. Gel hele bir daha soralım. Hadi. Halk nazarındaki bu kayboluş... ...aslında uznetten başka bir şey değildi. Yani... ...insanlardan uzaklaşarak... ...belli bir müddet... ...yalnız yaşamak. Nefsini ıslah etmek... ...manevi olgunluklara kavuşmak. Sanki bir fevkaladelik hissediyorum. Ya Abdülkadir. Ha? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Siz de kimsiniz? Ben Hızır'ım. Hızır mı? O halde arkadaşım ol. Olur mu? Ama bir şartla. Nedir şartınız? Bana hiç muhalefet etmeyeceksin. Etmem. O halde gel. Şöyle ağaçlı, ferah bir yere inelim. Nelerden bahsetmemi istersiniz? Bana Rabbime nasıl yakın olurum bundan haber ver. Allahü Teala'ya yakın olmak bu karebilerin işidir. Bunlar öyle kimselerdir ki kalplerinde Allah sevgisinden başka hiçbir sevgi bulunmaz. Onlar görünüşte insanlarla birlikteyse de... ...hakikatte Allah-u iledir. Onlar gibi olmak istiyorum. Olabilir Ancak bir engel var. Nedir o? Nefsim. Nefsim ha? Evet. Nefsine olan sevgiyi yok edeceksin. Kendi nefsini büsbütün düşünmekten kesilmedikçe... ...hakiki manada... ...Rabbin hatırlayamazsın. Ya? İşte... Nefsine olan sevgi yok olunca, o zaman allah Teala'nın zatına olan sevgi güneşi doğar. Hakiki ihlas başlar. Hakiki ibadet başlar. Ya Rabbi, ihsan eyle. Ya Rabbi, ihsan eyle. Nefsimden hala seyle Uzun bir çile döneminden sonra nefsiyle olan mücadelesinde Allahu Teala'nın izniyle galip geldi. Nefsi mutmain'e oldu. Sakinleşti. Ama hala çölde ve harabelerde yaşamaya devam ediyordu ki... Ya Gav, ya Atıl Kader. Kardeşim Hızır Aleyhisselam. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Hadi gidiyoruz. Nereye? Hocan Şeyh Said Mahsumi'nin huzuruna. Seni bekliyorum. Seni insanlara her bakımdan irşada memur edecek. Peter evladım özleksin kendini. Ee, baba. Evet. Reis artık müsaade et de Peter da aramıza katılsın. Baksana kocaman delikanlı oldu Buraları da sevdi Hayır Jüriyo hayır Peter için başka şeyler düşünüyorum Ne gibi reis Onu Bağdat'a göndereceğim O tüccarlık yapacak Köyden bunun için çağırdın demek Evet Jüriyo onunla birlikte sen de gideceksin Ama dikkat et tanımasınlar seni Merak etme sen reis Ama baba ben tüccarlık yapamam İtiraz evet, istemem Bağdat'ta Hancileon sana gerekli her türlü yardım Hı. yapacak Jüriyo da yanında. Şimdi doğru köye annenin yanına uğrayın. Sana sermaye içine girdiğin dinamını versin. Sonra da bağda da. Hadi göreyim sizi. <gülüyor> duydun mu? Duydun mu? Ne? Geri dönmüş Kim geri görmüş? ...Seyhit Abdülkadir Geylani Hazretleri... ...sohbet edecekmiş. Ne duruyoruz o halde? Hadi gidelim. İnsanlarda bir fevkaladelik gördüm. Ee Bağdat burası. Köy başı olacak değil ya. Hayır hayır. Sanki bir yerlere doğru akın ediyorlar. Ha evet. Abdülkadir'i Geylani diye... ...Müslümanların değer verdiği bir zat vardı. Yıllar sonra tekrar Bağdat'a gelmiş de... Oru ziyarete gidiyorlar. E, o halde önce oraya gidelim Cüriyo... ...sonra da... Hayır Peter, Müslümanlar bizi. Aksine son derece hoşgörü sahibi onlar. Görmek istiyorsa. Hadi Cüriyo, bir bakıp döneriz. Peki, peki. Madem öyle... ...sen şöyle bir bak, gecikme ama. Merak etme, gecikme. İşte geldim. Amma da kalabalık. Yemek isteyen, ekmek isteyen... Yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Yahudilerde bizim gibi Hristiyanlar da var. Şöyle içeri süzüleyim hele. İyice merak et. Ekmek isteyen, yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen yok mu? Gelsin. <merak> <gülüyor> Bir kenara ilişeyim. Bakalım ne olacak? O verilen vazifeyi yapacak... ...insanları... allah Teala'nın emir ve yasaklarını... ...bildirmeye çağıracaktı. Tam bu sırada... ...kainatın efendisini karşısında duruyordu. Ey o, Niçin konuşmuyorsun? Buyurdu. Ya Resulallah! Ben Bağdat'taki alimlerin yanında... ...nasıl konuşurum? aç ağzını buyurdular ve mübarek nefesleriyle yedi defa ağzına yüklediler. İnsanlarla konuş onları güzel hikmet ve nasihatlerle Rabbinin yoluna çağır buyurdular. Kendine gelince cemaati merak içinde kendine bakar buldu. Allahü u Teala'ya hamdolsun. Onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'a ve temiz aline ve ashabına selatü selam olsun. Ey insanlar! Allahü Teala kime ne imkan vermişse, onu Allah yolunda, Allah için sarf etmezse, namazı terk etmiş gibi, orucu terk etmiş gibi, zekatı terk etmiş gibi, vebal altında kalacaktır. Bu din, ...bizden öncekilerin canlarıyla, mallarıyla, her türlü fedakarlıklarıyla bize kadar gelmeseydi... ...Müslüman çocuğu olarak dünyaya gelebilir miydik? Ashab-ı kiram, dinin yayılması için, Allah rızası için terk-i diyar, terk-i vatan ederek çalıştılar. Onların güzel güzel evleri, akarsuları, bağları, bostanları vardı... Hanımları çocukları vardı onların hepsini terk ettiler geri dönmeyeceklerini biliyorlardı o hanımlar ne sabırlı hanımlarmış o evlatlar ne sabırlı evlatlarmış o mübarek zatlar ne mübarek kişilermiş ki gittiler bir daha geri dönmediler. ...masına rağmen inkar ettik Reis. İyi. Hemen hemen bir yakın dinarlar kazandık. Baba... ...beni en çok etkileyen Bağdat'taki hayat oldu. Ee, bir de... ne? Abdülkadir Geylani diye birini gördüm baba. Çok heybetli biri. İnsanlar akın akın... Abdülkadir Geylani Evet baba. Ama... Bu... ...bu yara izi... Ne, ne var baba? Yüzünde her zamanki yara izi... Abdülkadir Geylani. Baba, baba, ne oldu birden sana? Yüzünün rengi değişti. Çok eski bir hikaye oğlum. Demek yaşıyor. Peter, şu kadarını bil ki o bizim düşmanımız. Sakın ona itibar etme, ona yaklaşma. Etmem baba. Hadi, şimdi birkaç gün istirahat edin. Tekrar gene bir ticaret için Bağdat'a gideceksiniz. Peki baba? Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Bir arzun mu var delikanlı? Şehit ben ekmek gö isteyen, görmek için yatmak gideceğim dönmeye. Filtr efendim. Hmm. Peki evladım. Gel bakalım şöyle. İşte Efendimiz... ...Abdülkadir Geylani... ...abdest ediyor. Neredeyse bitirmek üzere. Gel delikanlı. Şöyle yanıma yaklaş. Ben sizi görmek için gelmiştim. Bizi arzulayan... ...bu güzel yüzün sahibi... İnşallah cennet nimetlerine kavuşur. Ey evladım şunu bilesin ki cennete girmek iman iledir. Yani Allah'ın birliğine inanıp Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve peygamberi olduğunu kalben tasdik etmektir. Ey revi. Buyurunuz efendim. Bu genci misafirim olarak ağırlayın ve gönlünü hoş tutun. Peki efendim. Gel evladım. Peter gelmedi mi hala? Hayır gelmedi. Bu vakitte nerede olabilir? Bizimkilerden bazılarının tutulduğu hastalığa yakalanmasın sakın. Ne demek istiyorsun? Demem şu ki... ...Hristiyanlar ve Yahudiler... ...bugünlerde gruplar halinde... abdülkadir Geylani'nin huzurunda Müslüman oluyorlar. Şimdi ona gaz diyorlar. Ne? Hemen bakmaya gidiyorum. Akıllı olan herkes... ...dünyada rahat ve huzur içinde yaşamak... ...ahirette de azaptan kurtulup... ...sonsuz nimetlere kavuşmak ister. Bu nimetlere kavuşmanın... ...bir tek yolu vardır ki... ...o da... ...salih bir Müslüman olmaktır. Salih Müslüman olmak için... ...din bilgilerini... ...ehli sünnet alimlerinin bildirdiği gibi... ...öğrenmek ve tatbik etmek gerekir. Cahil olan kimse... ...salih değil... ...doğru dürüst Müslüman bile olamaz. Namaza mani olmayan... ...ve haram işlemeye sebep olmayan... ...her kazanç yolu... ...hayırlıdır, mübarektir. İbadetlerin ve dünya işlerinin faideli, mübarek olması, yalnız Allah için yapmakla, yalnız Allah için kazanmakla ve yalnız Allah için vermekle. Kısacası, ihlas sahibi olmakla olur. İhlas ise, yalnız Allahü Teala'yı sevmek ve yalnız Allah için sevmektir. Yemek isteyen... ...ekmek isteyen... ...yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Yemek evet. isteyen... dağılıyor. Isteyen, yatmak isteyen yok da kalabalıkmış. Gelsin. Şöyle Gelsin. avıdan Gelsin. içeri geçiyor. Ekmek isteyen, ...yatmak i̇şte. isteyen Aa, Tanıyacaklar diye boşuna korkmuşum. Herkes kendi halinde. Ha. Peter. Olacak şey değil. Aralarına oturmuş onları dinliyor. Mutlu. Peter... ...şöyle yaklaşayım yanına da... ...Peter... ...kalk gidiyoruz... ...hayır ben burada kalacağım... ...aptal çocuk aklını oynatmışsın sen... Kimsin sen... ...ne istiyorsun çocuktan... ...biz beraberiz köyden gelmiştik... ...neyi oluyorsun yabancı... ...efendimin oldu. ...ben burada kalmak istiyorum... ...ona teslim etmeyin beni... ...merak etme delikanlı... ...bu kapıya sığınanlar... ...ebedi saadete ve selamete ererler... ...aptal çocuk göstereceğim sana... Cahirevi. Buyurunuz efendim. Hani şu yaşlı bir ama var ya... ...bakıma muhtaç. Evet efendim. Yiyecek sepetini hazırladım. İşte. Allahü Teala razı olsun kardeşim. İnşallah biraz sonra gelir. Ya Rabbi. Mübarek hocamızı başımızdan eksik eyleme. Biraz sonra gidip gelirim dediği yer... ...bir aylık mesafe. <Gülüyor> Selamun Aleyküm. İşte geldi. Ve Aleyküm Selam ya Abdullah. Bugün gecikince merak ettim. Sabırlı olmak gerek ey kardeşim. Dünyada birçok şeye kavuşmak ancak sabırla ele geçer. İşte Allahü Teala'nın gönderdiği rızıklardan getirdim. Ya Abdullah. Sen içeri girince sanki Seyyid Abdülkadir'i Geylan'ın Hazretleri'nin kokusunu duyarım. Nereden bilirsin onun kokusunu? Eh, öyle bir his işte. Sen içeri girince... ...bu kokuyu duyar ve onu Ha ah, Nerede o talih bizde? O bir aylık mesafede olan Bağdat'ta. Hazırlan şimdi kardeşim. Yiyeceklerini önüne koyuyorum. Ah, onu bir görebilsem. Gavsül Azam der ayaklarına kapanırdım. Ey kardeşim. Sen Rabbin için secdeye kapan... Zira teşekkür edilecek tek varlık yalnız Allahü Teala'dır. Neyse, hadi ye şimdi. Ana oğlumu Müslümanlara teslim etmek için meymarettik mi ha? Bunun için mi? Allahını vurma yıldızlar. de can düşmanıma teslim edersin ha? Reisiletsiniz el aleme beni. Meralerim. Cevaplayacağım seni. Cevaplayacağım. Meralerim. Hayat kardiyah. Hayat kardiyah kurtarın beni. Domar elcebel, derdin nedir? Ahip ahip. Yılların emeğini bir anda tuzguz eden bu haccini bilmese cezasını veriyordum. Ne yaptı? Senin biricik talebeni ve benim aslan oğlumu Fisar'ı Müslümanlara teslim ediyormuş. Ne diyor? Halil Efendimiz kendisi kaldı gelmek istemedi. Ne yapabilirdim ki? Ya. <gülüyor> İnan ki Efendimiz aynen dediğim gibi. Domar bu iş kamçıyla ve tokatla hallolmaz. Gel şöyle benimle. Oraya git Domar. güzellikle gelmezse kaçır. Yalnız mı? Jüriyo'yu da ağlayanlar. İçine şeytan girmiş. Çıkartmamız lazım. Yeni ismin ne oldu derviş? Salih efendim. Derslere başladın mı? Evet efendim. Zaten eskiden de okumayı biliyordum. Edebiyat dersleri almıştım. Aferin Salih. Çok güzel. İbrik olduysa ver. Buyurun efendim. Sizinkilerden hala bir ses yok. Babam donar çok kötü biri efendim. Endişe etme evladım. Allahü Teala dilemezse... ...hiç kimse kılına bile dokunamaz. Biliyorsun bugün sohbet var. Biliyorum efendim. İkisi de reis. Sen kestirme olan yolu söyle. Şu sağdan gideni. Hadi bir an önce Leo'nun hanında olalım. Veya! Veya! Veya! Evet, öyle değil. Şüphesiz kulun Rabbine olan sevgisinde samimi olup olmadığı... ...başına bela ve musibetler geldiği zaman ortaya çıkar. Kardeşlerim, düşünceniz sırf yiyecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bunlar nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Gençlikte az bir ibadet pek kıymetli olur. Düşman hücum ettiği zamanda askerin ufak bir hareketinin çok kıymetli olması gibidir. Göründüğün gibi olabiliyor musun? Sen namaz kıldığın, oruç tuttuğun, hayır işler yaptığın zaman bunları sırf rızayı ilahi için yaptığından emin misin? Eğer değilsen şimdi gel. Allah için yapmadığın bütün işlerin, adi ve bayağı işlerin için tövbe et. Halis kalbiyle Allahü Teala'dan affını dile. Zaman hızla geçip gidiyor. Ömürler zayi oluyor. Halbuki siz yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamak, ulaşamayacağınız şeylerin peşinden koşmak ...oturamayacağınız binaları kurmakla meşgul oluyorsunuz. Hey Junior, hazır mısın? Hazırım reis. Gidelim. Oradan değil, bu sokaktan gideceğiz. Burası da çıkmıyor mu dergaha? Dolaşıyor orası. Bu sokak bizi hemen dergahın önündeki çeşmenin başına çıkartıyor. gelen var. Şöyle gidelim. Tamam. Bunun gidişi tıpkı bizim Peter'a benziyor Jurya. Bu o reis. Peter. Şahsıya buna denir. <gülüyor> Sen bekle Jurya. Şimdi ben hallederim. Şöyle arkasından yaklaştın mı işi tamam Sen sonra yardıma gelirsin. Tamam reis. Herkes yani, bulunduğuna bir başlasın da. <gülüyor> İbrikte dolmak üzere. İşte tamam. Doldu. İyice arkasına yaklaştım. Ah, <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> oldu bu işleri. Gide gör ben atışacağım <Gülüyor> muzaffer. Salih'ten hala bir haber yok mu? Hayır efendim. Düşündüğünüz gibi. Babası kaçırdı onu. Gerçekten o halde hocamız Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerine haber verelim. Çok münasip olur efendim. Sıtır. <gülüyor> Çok işkence etmişsiniz çocuğa domar. Çözün zincirlerini çabuk. Çocuğu... Ray Gartier içindeki şeytanı çıkartacak. Şeytan... Asıl sizin içinizde baba. Geberteceğim <gülüyor> seni çocuk. Geberteceğim. Dur dur. Dur domar. Öldüreceksin çocuğu. ve onun aşağı olan süslerinin ve yaldızlarının çirkinliğini gönül gözümüze göstersin. Ahiretin güzelliğini, tatlılığını, cennetlerin ve nehirlerin tazeliğini ve hepsinden daha tatlı olan Allahü Teala'nın cemalini görmeyi gönlümüze yerleştirsin. Peygamberlerin en üstünü olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bu duamızı kabul buyursun. Dünya nedir bilir misiniz? Dünya oyun, eğlence, süslenmek, mal, mülk ve evlatla övünmek, ahirete faydalı olmayan şeyleri çoğaltmak, onlara bağlanıp ...değer vermektir. Su. Su. Bir yudum su. Hadi yiyin adı bırak. Şu kara Seyfan'ın içinden... Kaç defa söyledim size... İçimde şeytan falan yok benim. Hadi Peter. Tamam vazgeçtim de. Ne dersen bu soğuk şerbetten kana kana içeceksin ha. Kana kana. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Hadi <gülüyor> şöyle. <gülüyor> hadi hadi iç de. Su istemekten o soğuk şerbetinizi içmekten vazgeçtim. Geberteceğim seni. Geberteceğim seni. Geberteceğim. Cemaat. Eğer Allahü Teala'nın size yardım etmesini istiyorsanız, onun razı olduğu işlerle meşgul olunuz. Önce kendimize, sonra başkalarına nasihat edelim. Nefsimizi terbiye etmeden başkasını ıslah etmeye çalışmamız hiç uygun olur mu? Bu nasıl kulluktur ki Allahü Teala'nın her yerde hazır ve nazır olduğunu ve her şeyi gördüğünü bildiğimiz halde sıkılmadan günah işlemeye devam ediyoruz. Ümitsiz onlar. Dünya mihnet ve imtihan yeridir. Sabreyle. Zincirler, zincirler boşaldı. Çözüldü. İşte, işte ayaklarım da serbest. Kurtuldum. Kurtuldum. Hamd olsun Rabbime. Aşeğin efendim, Pütür kaçmış. Evet. Pütür kaçmış mı? Zincirli değil miydi? Zincirliydi. Nasıl oldu biz de anlayamadık. Gerberciğime Pütür gerberciğim. <gülüyor> Çabuk askar hazırlayın. Peş efendim. Allah oda gitmeyebilmez. Çabuk. Peter'ı kaçırdılar. Kaçırdı o. Kim? Abdülkadir-i Geylani. Başka kim olacak? İçinizde bir casus olmasın mı? Aydın casus. Onun adamları kaçırmış olmalı. Ama ne pahasına olursa olsun... ...onu da Peter'ı öldüreceğim. Acele etme Domar. Şunu bil ki Domar... ...ölümden daha acı olan şeyler de vardır. İşte biz bunu yapacağız. Gidiyoruz. Hemen. Hemen. Hem gider... Hem de ne yapacağımızı yolda anlatırım. Hey. Salih kimselerle beraber ol. İnsanların en akıllısı Allahü u Teala'ya itaat edendir. En cahili ise emirlerine karşı gelendir. Sen akıllılarla beraber ol. Cahil kimselerle beraber olursan onların cehaleti sana da bulaşır. Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Biraz hüzünlü ol. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, müminin sevinci yüzündedir, halbuki onun kalbi mahzundur. Anı olmasa, Bağdat'ta bu kadar rahat edemezdik. Demek Cuma'lara ata binip gidiyormuş. Şimdi iki gidiyormuş muhterem gardiyan. Güzel. Bu planımızı daha da kolaylaştırıcık Domar. Ee, Hazırlan o halde. Ya, ben hazırım. Cuma saatinde geldi. Hemen çıkalım. Ya, ya işler istediğimiz gibi gitmezse? Saçmalama Domar. Sen eski oduncu kıyafetin hazır mı onu söyle. Hazır hazır. Hazır, hazır. Unutma. Onun karşısına bu eski püskük kıyafetle çıkacak ve benden öğrendiklerini aynen sorup cevap isteyeceksin. Tamam. Hem unutma. Benim de bir sürprizim olacak. <gülüyor> Burası tam yolunun üstü. Çok beklemeyiz. Hayır. Öğlen yaklaştı. Neredeyse gelirler. Oh, i̇şte işte. Ben şöyle diğer tarafta aralarına karışacağım. Sen müsait duruma gelince atın önüne çıkarsın. Hadi şansın açın. ...köylü var Durun, durun... ...bırakın, bırakın da ne istediğini öğrenelim. Ey köylü, derdin nedir? Evet, ya gaz... ...görüyorum ki debdebeli bir şekilde alt üzerinde... ...iftişam ve saltanat içerisinde biliyorsun. Elhamdülillah. Vereceğin emirleri yapmaya hazır yüzlerce taleben var. Verdiğin nimetler için Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Ya gaz, gördüğün gibi... Ben zehir ve perişan bir haldeyim. Geçinmekten acizim. Benim gibi Hristiyan ve Yahudi olan köylüler de böyle. Kısacası dünya sanki bize zindan, cehennem gibi. Ey yabancı ne anlatmak istiyorsun? Şey, sizin peygamberiniz dünya mümine zindan, kafire cennettir diyor. Doğru mu bu? Doğru mu denir mi? Elbette doğrudur. O peygamber olmadan evvelde hep doğru söyleyiciydi. O Muhammed'ül emindir. Eğer öyleyse... ...bu halimde ben cennette... ...sen de zindandasın öyle mi? Anlaşıldı. Attan inmem lazım. Gel yabancı. Yaklaş. İşte. Yaklaştım. Daha yaklaş. İşte... Önündeyim. Hadi, buradan kolumun yeninden içeri bak. Bak, bak, daha iyi bak. Bakıyorum. Ne görüyorsun? Seni, seni görüyorum ya Gaz. Seni görüyorum. Cennet bahçelerinde, huri ve kırmanların arasında seni görüyorum. Aman. Aman ne ihtişam... Ne ihtişam... Söyle bakalım... Cennetteki yerime nispetle... Bu dünyam nasıl? Oh. Oh. Zindan... Zindan... Belki daha da beter ya Gauss... Acaba Gauss... O durumunu görünce şimdi... Böyle oh. yazık oluyorsun... Şimdi de sol kolunun içinden bak... Ne oluyor domara böyle? Büyüredi sanki onu. Bakamam. Hayır bakamam. Bakamam. Bakamam. Hazret. Ah, i̇mdat. İmdat ya gaz. Yanıyorum. Kurtar beni ya gaz. Kurtar beni. Kurtar. Kurtar ya gaz. Kurtar. Bulacak şey değil. Kurtar. Dur, dur, dur, sakin ol, Ay. sakin ol, sakin ol. Bak hiçbir şeyin yok. Ee, şimdi söyle bakalım, cennette misin, yoksa cehennemde mi? Cennetteyim. Cennetim Yaghaus, cehennem nişetle cennetim. Ee, bu cevap yetişin yetişem? Yetişmez ya, yetişmez Yaghaus. Ben cehennem ateşine girmek istemiyorum. Girmek istemiyorum. Ya Ebu'l Fet, Buyurun efendim. Bu kardeşimizle hemen ilgilenin. Peki efendim. Ey kardeşlerim. Şunu biliniz ki... ...dünya müminin hapishanesidir. Çünkü dünya demek... ...hapishane demektir. Ama ne var ki, biz Müslümanlar, Müslüman olmayanlara nazaran dünyada da cennette sayılırız. Çünkü İslamiyet demek, huzur demek, İslamiyet demek, rahatlık demektir. Biz Müslümanların hapishanede olması, cennetteki yerimize göredir. Kafirler ne kadar çok sıkıntı ve yoksulluk içinde olsalar bile, cehennemdeki yerlerine göre dünyada... ...cennette gibi sayılırlar. Ya Abdülkadir, ya Gavs! Siz de kimsiniz? Ben bir rahibim. Peki senin derdin ne? Bu işte bir terslik var. Hangi işte? İsa, Kudüs Hazreti Muhammed'den... ...daha üstün olduğu halde... ...bilerek bunu alttan gizliyorsunuz. Şimdi bunu da nereden çıkardınız? Şimdi değil, öteden beri öyle. Bizim peygamberimiz... Ölüyü diriltirdi. Bunu Müslümanlar dahil herkes bilir. Halbuki sizin peygamberinizin böyle bir mucizesi yoktur. Ey Rahip Efendi. Ben peygamber değilim. Sadece peygamberimiz Muhammed Mustafa... ...sallallahu aleyhi ve sellem efendimize uyan bir Müslümanım. Eğer şimdi herhangi bir ölü dirilse... ...Muhammed Aleyhisselam'ın üstün olduğunu kabul eder... ...ona inanır mısın? <Gülüyor> Kabul inanırım. Peki öyleyse şuradaki kabristandan istediğin kabri göster. Göster de peygamber efendimizin üstünlüğünü gör. İşte bu eski kabir. Peki ey rahip efendi. İsa aleyhisselam ölüyü diriltmek istediği zaman hangi sözleri söylerdi? Ee, şeyi Kumbi iznillah Allah'ın izniyle kalk, diril derdi. Ey kabir ehli! Allah'ın izniyle kalk, diril! <Gülüyor> Olacak gibi değil, kalkın! Allah'a! Allah'a! Allah. Allah. Tamam tamam tamam ya Gavs inandım. Ey Adem oğlu eski haline dön. Oh i̇nandım. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın üstünlüğüne ve Allah'ın kulu ve resulü olduğuna inandım. Allah'ın bir tek olduğuna inandım. Kardeşlerim Bunlar bu olağanüstü hallerin meydana gelmesi Allahü Teala'nın kullarına olan merhametinden başka bir şey değildir. Bunlar ahirette kurtuluş için ölçü olmaz. Asıl maksat Allahü Teala'ya kulluktur. Ölçü emredileni yapıp yasak edilenden sakınmaktır. Ehli sünnet itikadı üzere olmaktır. Ey insanlar, Haydin Huzura. Asırları asırlara bağlayan bu ilahi sesle birlikte, seyyit akıl kadiri Hazretlerinin parlayan güneşi, siyah bulutlara rağmen hep aynı kalmıştır. O güneş ki ötelerin ötesine ulaşacak inci ufuklar çiziyor. O ezan ki kök saldığı topraklarda aydınlık semalara yükseliyor. O Ebu Muhammed, Kutbu Rabbani, insanların ve cinnilerin rehberi olan Seyyid Abdülkadir-i Geydani Hazretleridir. Tam sekiz asırdan fazladır insanların sığınağı, darda kalmışların imdadına yetişici olmaya devam etmiştir. O batmayan bir güneştir. Menkıbeleri ve kerametleri sayılamayacak kadar çoktur. Hiçbir velide ondaki kadar çok keramet görülmemiştir. O, davs Azam'dır. Ona bu ismi Cenabı Hak iklan etmiştir. Adetleri yıtacak akılları donduracak kadar çok halleri ve keşifleri olmuştur. O, zikri daim, fikri çok, kalbi yumuşak. Yüzü mütebessim, ruhu ince, eli açık, ilmi bol, ahlakı üstün ve soyu temiz bir zatı şeriftir. Onlar ömür denilen sermayeyi en verindi şekilde yaşayarak bu yüksek makamlara hak kazanmışlardır. Onlar ehli sünnet üzere doğru bir itikat, sabır, gayret, meşakkat, güzel ahlak, İhlas ve daha birçok üstün meziyetlerle kulluk makamının en üst noktalarına ulaşmışlardır. Onları anlamak ancak onların gittiği nurlu yolun yolcusu olmakla yani İslamiyet'i yaşamakla mümkündür. Onu sevmek saadet tacı, onun ahlakıyla ahlaklanmak sonsuz kurtuluş ilacıdır. TGRF sondu. Yeni bir programda buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.